Sefalar getirdiniz kıymetli Kadir Şinas dinleyicilerimiz. Karagöz'üm biliyor musun? Ben seni seviyorum. Ah üstüme iyilik sağlık. Bu nereden çıktı be? Sen ne dedin Hacıvat? Seni seviyorum dedim Karagöz'üm. Ya Hacıvat sana ümit verici bir hareketimi mi gördün? Hem ben biliyorsun evliyim. Cahil adam dostun dosta kardeşin kardeşe seni seviyorum demesinde bir beis yok. Ayıp olmaz. Ya şimdi bu senin dediğini, ben Kasap Hayri'ye desem, kıtır kıtır keser beni. İnsan sadece karşı cinse seni seviyorum demez Karagöz'üm. Evladına, anasına, babasına, arkadaşına, kıymetli büyüklerine de seni seviyorum. Sizi seviyorum diyebilir. Sen de Kasap Hayri'yi hakikaten seviyorsan, seni seviyorum diyebilirsin. Yok, yok yok yok, Hayri ile çok mesafeli bir ilişkimiz var. Hiç bozmayalım, iyi böyle. İyi, sen bilirsin Karagöz'üm. Ha, hayırdır, ne oldu Karagöz'üm hasta mısın? Yok ya, hastalıktan değil de arada bir öksürük tutuyor böyle, affedersin. Ben biliyorum neden olduğunu. Nedenmiş efendim? Ya, birader içtiğin sigaralar yüzünden. Şu sigarayı bırakmadın gitti yahu. Bırakacağım birader, bırakacağım. Bırakmazsan o seni hayattan bırakacak zaten. Baksana, dişlerin sepsarı olmuş. Gözünün akı bile sararmış yahu. Deme yahu. Vallahi kara gözüm nefesin o kadar kötü kokuyor ki. Iyi. Sen yüzüme doğru konuştukça ben bayılacağım. Yapma ya. Demek içtiğim sigaralar yüzünden içim benden önce ölmüş. Vallahi için çürümüş birader için çürümüş. Benim neyi geçin haciba? Sayılı günlerimi yaşıyorum. Bir ayağım çukurda sayılır. Aman efendim böyle konuşup da beni de üzüntüye sevk sevketme. Mezar taşıma şöyle yazın haciba. Her gün içti içti nikotini boyladı genç yaşta mezarın dibini. Aman efendim ağzından yel alsın. Ya da dur şöyle yaz. Ömrü hep çekmekle geçti. Bir hanımının dırdırını bir de sigarayı içine çekti. <gülüyor> Onu da ciğeri ölmeden terk etti. Vay vay vay vay bak bak bak. Beni de işte şimdi efendim. Bunlar acı ama gerçek. Sen sigara içerek yavaş yavaş intiharı seçiyorsun kara gözü. Yavaş yavaş yapmayayım, direkt fare zehri içerek öleyim ben. Vay vay vay vay <gülüyor> Ya da nargile içeyim. Baksana bir nargilede yüz tane sigara varmış. Neyse birader, çok şükür hayattasın. Şu andan tezi yok, sigarayı bırakırsın. Sağlığına da kavuşursun. Ben tiryakiyim birader. Ağzımın kenarında muhakkak bir sigara olacak. Fena alıştım. Kolay kolay bırakamam galiba. Bir de biz ailecek hep içiciyiz, hem satıcıyız. Nasıl oluyor? Birader. Benim babam marketinde satıyor ya bu meretten. Anladım efendim, anladım. Ama inşallah bırakırsın. Bak, hatta içenlerin sigarayı bırakması için sigarayla savaş derneği falan kurdular. Sen de derneğe başvurursun, yardım talep edersin Karagözüm. Sigarayla savaş derneğine başvurayım, yardım talep edeyim. Tamam tamam, hemen gideyim. Ben de bu savaşta varım diyeyim. Ha şöyle. Azimli ol hadi. Bu savaş için elimden ne gelirse yaparım diyeyim. Bravo! Ee, bugünden tezi yok. Ben de bu savaştayım. Bana da bir silah verin diyeyim. Ne silah Kara gözüm? O nereden çıktı şimdi? E, sigarayla savaşacağım işte. Sigarayı gördüğüm yerde basacağım kurşunu. Yapma efendim öyle şeyler yapma. Silahlı olur mu hiç? Tövbe de tövbe de. Bu kutsal dava için... binlerce kara göz feda olsun hacıvan. Yaşasın sigarayla savaşanların kardeşliği. Neler söylüyorsun birader? Aa dur dur. Olmazsa bizim adımız şey olur. D.T.Ö. D.T.Ö nedir ya? Dudak tiryakileri örgütü. Saçmalama kara gözüm. Sigarayla savaş, öyle silahla falan olmaz. Nefisle olur. Sen nefsinle mücadele edeceksin, içmeyeceksin. Aa, nefsimle mücadele edeceğim, İçmeyeceğim. Ha şöyle. Ee, ben sigarayı bırakırım o zaman, değil mi Hacivat? Bırakırsın efendim, bırakırsın tabii. Vay be, bak seni sen öyle söyleyince keyfim yerine geldi. Ver bir sigara da çelim. Hemen su koy ver be Karagıt. <gülüyor> şaka yaptım Hacivat, şaka yaptım. Efendim.